Kitap iyi gelir. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler. Hazırlayan ve sunan Elvan Özkaya. Bu iyi akşamlar ben Elvanoskaya edebiyat ve yayıncılık dünyasından seslere yer verdiğimiz kitap iyi gelirdi. Bugün e, ünlü İngiliz şair, tiyatro yazarı, oyuncu William Shakespeare konuşacağız. E, bu yıl e, Shakespeare'in ölümünün 400. yılı ve dünyada çok farklı etkinliklerle anılıyor. E, Shakespeare e, Türkiye'de de yeni kitaplar yayınlanıyor. E, tiyatro e, oyunları sergileniyor. E, açık Radyo'da da e, British Council'un işbirliğiyle dünyada yürütülen e, Shakespeare aramızda e, Shakespeare yaşıyor etkinliği e, çerçevesinde de e, Shakespeare aramızda programı başladı. Ekim ayına kadar devam edecek. Biz de bu programda Shakespeare'i konuşalım istedik. E, Konuğum Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm'den yardımcı docent Rana Tekcan Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi Shakespeare'e nereden başlanır, nasıl, nereden nasıl başlanır hiçbir fikrim yok. O yüzden de şöyle düşündüm. Ben sizin bir 20 yıla yakın Shakespeare dersleri veriyorsunuz. Evet. Siz nasıl başlıyorsunuz Shakespeare'i anlatmaya? Neleri seviyorsunuz, sevdiğiniz Konuları, temaları, neler, nasıl başlıyorsunuz siz anlatın tamam. buradan girelim. Tamam. E nereden çıkarız <gülüyor> artık ona bakarız. Oldu peki. <gülüyor> ee, Shakespeare derslerinde dördüncü sınıf öğrencileri için açıyoruz. Çünkü yeterince donanımları olsun istiyoruz ki iyice zevkini çıkarabilsinler son sınıfta. Ee, başka bölümlerden çocuklar da alıyor sadece karşılaştırmalı edebiyatçılar değil. Ama böyle değişik şekillerde hepsi bir etkileniyorlar anlaşılan Shakespeare'den öyle ya da böyle. Ee, şimdi aslında dördüncü sınıf öğrencilerine veriyoruz ama her seviyede öğretilebilir Shakespeare hı hı, aslında hı. ilkokuldan. Hı hı. Yani nereye kadar isterseniz. İstersin, evet. ee, genelde en kolay giriş olarak Romeo Juliet'ten. ...başlıyoruz. Hı. Çoğunlukla da dünyada da böyle yapılıyor. Öyle mi? E, gençlerle hı. Shakespeare konuşmaya başlarken. Aşk üzerine. Evet, aşk var. ve <gülüyor> evet, gençler yoğun duygular evet. vesaire. Hı. Çocuklar hı. tabii onu seviyorlar, hemen ilgileniyorlar. Hoş kendi yaşlarından bayağı bir genç, 4-5 yaş daha küçük iki kişiyi hı. anlatıyor Hikayesi. aslında. Hı hı. E, onlarla başlıyoruz ve bildiğimiz aşk temasıyla fakat... Esasında işin daha enteresan bir tarafı hı. var. Shakespeare'in aklında tamam böyle çok bildik bir aşk hikayesi var. Eski bir İtalyan hikayesi zaten. Zaten Shakespeare'in olarak bildiğimiz 38 oyunu sadece iki tanesinin hikayesinin orijinal Helal, olduğunu evet, e, düşüyor, çok, evet. düşünüyoruz. Onun dışında hepsi Sen, bildik baş, hikayeler. Hı. Ama keramet nasıl anlatıldığında zaten hikayelerin e, kafasında herhalde Romeo Juliet'i anlatırken bambaşka bir mesele hı. var aslında. Hı hı. O da şiir meselesini düşünüyor. Şiirde de özellikle şiir klişeleri meselesini hmm. düşünüyor aslında. Mesela işte bir hançerle, aşkın hançeriyle ölmek ya da bir öpücükle bu hayattan göçüp gitmek vesaire. Bunlar e, esasında orta çağdan beri gelen İtalyan şiirinin özellikle Petrarca şiirinin bir takım klişeleri, hmm. sona geleneğinin. Ama Shakespeare öyle bir tuhaf bir şey yapıyor ki elinde de tiyatro malzemesi var tabii evet. oyuncular vesaire. Onlara şöyle bir şey yapıyor klişeleri alsam bu klişelerin olduğu bir oyun yazsam Hı -hı. ve o klişeler aslında metaforik bir dünya yani bir işte aşkın hançeriyle ölmek diye bir şey gerçekte yok insan Hı -hı. kafasında bunu kuruyor. Ama onu tiyatro sahnesine koysam hı, hı. ve tiyatro sahnesinde sahici bedenleri olan insanlar olduğuna göre birdenbire bu metaforlar sahici şeylere dönüşse hı, hı. acaba nasıl olur şiir? Ve meydana getiren kelimeler tiyatroya aktarıldığında gerçeklikle edebiyat, gerçeklikle sanat, hayal ve hmm, gerçek hmm. bunlar nasıl bir araya gelir? Hep aslında kafasının bir kenarında oyunları yazarken bu var. Hmm. Esas Romeo ve Juliet'te herhalde çocukları ilk işte bunlar birbirine aşık oluyor falan o sonunda <gülüyor> vah vah ölüyorlar <gülüyor> şeyinden çok. Bu birdenbire... Çok mu? etkiliyor. Ee, mesela ilk görüşte aşk hmm. lafı, hmm. Ee, onu sahnede gerçekten görmek. Çünkü Romeo biliyorsunuz o oyunda başka birine aşık aslında Hı -hı. oyunun başında Rosalind diye birine ve Rosalind bildiğimiz bu Petrarch e, klişelerinin tam yani vücut bulmuş ha, şekli aslında. <gülüyor> Üstelik Romeo'ya da hiç yüz vermiyor. Romeo büyük bir dramatik aşk acısı acısı içinde şey e, tam böyle bir Rönesans melankolisi yaşıyor vesaire Ondan sonra da görür görmez Juliet'e aşık oluyor. İki dakika önce Rosaline'a <gülüyor> aşık olduğu <gülüyor> halde. <gülüyor> Öğrenciler ona çok gülüyorlar ya yani hep beraber <gülüyor> gülüyoruz her seferinde. Ölüyorken bitiyorken Rosaline'a birdenbire şöyle kalabalık yarılıyor. Dans ederken birdenbire Juliet. aman nasıl bir şey bu diye Juliet'i görüyor. Ee, bu tür klişeler vücut bulduğu zaman hmm. gerçeğe dönüştüğü zaman ne hale geliyorlar sahne üzerinde. Ama sonunda oyunu bitirip de seyirciler kalkıp gittiğinde düşüneceğimiz şey aslında... Bu klişelerin vücut bulmuş şekli de sahici değil. Her şey Shakespeare'in evet. kafasındaki hmm. bir hayali hmm. dünya. Hmm. Bu iç içelik işte galiba en çok benim en çok hoşuma giden hmm. o. En çok ben bunu sevdiğim için de çocuklara da bunu şimdi. anlatıyorum. Yani. Şimdi ben evet. de şeyi e, biraz ben de ilan ettim kendime Shakespeare yılı kitap, yani <gülüyor> Okumadıklarımı ya da unuttuklarımı biraz başladım karıştırmaya. Şey gerçekten dikkatimi çekti. E, daha önce fark etmemişim. Gerçek ilüzyon. Evet. E, ya nasıl yaratılıyor? Yani bu tema şöyle diyeyim bütün hepsinde komedilerinden trajedilerine evet, hepsinde aynen. varmış eğersem evet. ve bazısında daha birkaç karakter üstünden daha fazla dile getiriliyor ama evet. istisnasız hepsinde bu var ve çok hani diğer temalar değişebiliyor ama bu biraz yani inanılmaz bir şey tamamen bunun üstüne gibi. Ya çok Hissettim ilginç çünkü de. mesela daha sonra romantik çağ yani İngiliz romantizmin önde gelen figürlerinden Coleridge'in bir lafı var. insanlar bir şey seyretmeye gittiklerinde kendi istekleriyle hmm. aslında inanılası olmayan bir şeye... İnanıyorlar hmm, tiyatroda hmm, da bunu yapıyoruz hmm, sinemada hmm, da onu yapıyoruz hmm. bir odada oturuyoruz birileri bir şeyler oynuyor biliyoruz ki onların o karakterlerle aslında ilgisi yok hepsi birer aktör hmm. ee, öyle olduğu halde kendimizi o olaya inandırıyoruz her şeyi hissediyoruz vesaire hmm, heyecanlanıyoruz hmm. üzülüyoruz o e, kısa sürede olsa hayal gücümüzle böyle bir başka dünyaya kendi isteğimizle Gizle gitme gibi. hali hmm. Shakespeare'i çok ilgilendirmiş, ilgilendirmiş çok yani hmm. kimi ilgilendirmez harika bir şey zihnimizle evet, de evet, evet. yapabildiğimiz ve sanatla da bunu e, yapıyoruz tiyatro özellikle çünkü tiyatroda sahici kanlı canlı insanlar hmm. var önünüzde hmm. hani seslenseniz dikkatlerini dağıtabilirsiniz ki zaten öyleymiş ee, o zaman... evet dokunabilirsiniz aynı şeyi de unutmamak lazım bizim yapabildiğimizden çok daha zor bir durum gündüz gözüyle evet, öğlen evet. Evet. Pırıl Müdahale pırıl ediyorlar. ışık yazın evet. pırıl pırıl ışıkta yani son sonraki oyunlara doğru Black Friars hmm, diye bir iç hmm. mekana geçiyorlar. Ama tiyatro aslında bir Dinduz. açık hava ve eğlence mekanı bir sürü sesler Var. gürültüler hmm. vesaire onun arasında o dünyaya girebilmek. Ya insanlar da bunu beceriyor pekala da. Evet çok, ee, çok enteresan. Çok harika bir şey. Evet. Gerçekten evet. şey de hatta geçen e, ayda Radikal Kitap bir Shakespeare e, kapağı hı. yapmıştı. Hı hı. Orada da e, şey vardı e, tiyatrocu e... Ayşen'in e, Şamlıoğlu'nun bir yazısı hmm. e, Diyarbakır'da Işıl Kasapoğlu e, bir dönem Shakespeare oyunları oynarken sokak röportajları yapmışlar. En çok Shakespeare oyunlarını seviyoruz ya. demişler. Evet. Çünkü o kadar gerçek ve bizden ki işte kavuşamayan sevgililer işte e, e, e, e, bir İhanetler. kötü kötü kalpli <gülüyor> bir evet. O yüzden çok şey e, bu arada yani Shakespeare Juliet'ten sonra nereye geçiyorsunuz bu temayı ondan sonra Romeo Juliet'in içi yani içi dışına çıkartılmış hali diye düşünülen bir yaz gece aslında Onda da aynı şeyi rüyayla rüyada evet. çünkü bir başka dünyaya gidiyoruz. Geri geliyoruz. Orada da öyle bir şey yapıyor tamam, ki zaten herkes o evet gözleri açık. Rüya. Aslında rüya olmayan ama rüya sandıkları bir şeyin içine giriyorlar. Bir peri dünyası ama bize Tiyatroda anlatılan şey perilerin de gerçek olduğu. Çünkü seyirciler perileri görüyor. görüyor. O oyuncular görmediği halde. Ve onun en sonunda da eğer bu oyunu beğenmedinizse çıkarken şey farz edin diyor Shakespeare'in karakteri. Bir rüyadaymışsınız uyandınız. Hmm. Tiyatroya gitmek hmm. aslında her hmm. gidiş ışıklar söndüğü zaman bir rüyaya girmek. Sonra ışıklar yanınca hop tekrar uyanmış geri gibi maalesef ha. normal hayatı geri şey Şeyde bu şey. tema değil mi o zaman? As you like it de nasıl hoşunuza giderse evet. deydi galiba değil evet. mi? D bütün dünya bir sahnedir. Sahne evet. Ve yani, herkes kendi hani, rolünü evet. oynar. Bu bir şeyle de Shakespeare'in bu performansla uh, alakalı hmm. ilgi duyduğu konulardan biri de kimlik tabii. Hmm. Hmm. Kimlik meselesi de çok şey e, Shakespeare'in kafasını kurcalayan bir şey. Kimlik ne kadar performanstır ne kadar insanın içinden gelen bir şeydir. Ya da ne kadar tiyatro Oradaki gibi size bir grup kıyafet verseler işte e, yanınıza bir takım tiyatro propları koysalar siz başka bir şeye dönüşür müsünüz? Mesela Hırçın Kız'ın hmm. giriş teması bununla hmm. ilgilidir. Hmm. Bir lord şey yapıyor e, bir sarhoş bir adamı bulup e, uyandığı zaman öyle bir ortamda uyandırıyor ki onu sen bir lordtun ve yıllardır uyuyordun kendini de bir serseri zannediyordun. Oh şimdi iyileştin uyandın diye ona bir oyun oynuyorlar. Hmm. ...ne kadar o adamcağız kendi kimliğini koruyabiliyor... ...ne kadar duruma adapte oluyor vesaire... ...ve ondan sonra da hırçın kız oyunu başlıyor... başlıyor. ...o adama sunulan bir gösteri şeklinde Hırçın Kız oyununun kendisi. Orada da kadın olmak, erkek olmak, e, bunlar kimlikler midir? işte kendi sosyal kimliğimiz nedir? Özel hayatımızda nasıl bir kimliğimiz var? Herkese göre değişik performanslar mıdır Kimlik, Kimlik dediğimiz. Evet, bu hmm. da e, şeyin, şeyin. Bir şey. <gülüyor> evet, Bilgi da çekici bir evet, çekici. Tamam. Peki şimdi bir müzik arası verelim tamam. mi? E, tamam. Siz e, anons edin ne dinleyelim? E, bu şeyde eee de çocuklar için hazırlanan Horrible Histories diye bir İngiliz tarihi hı hı. anlatan böyle en korkunç kanlı yerlerine özellikle vurgulayarak anlatan bir dizi vardı. Bitti şimdi. Onun içinde Shakespeare ile ilgili Rönesans sırasında Shakespeare ile ilgili bir bölüm var. O bölümde Shakespeare'in kendini tanıttığı ve kendi icat ettiği sözleri de içinde bol bol barındıran bir şarkı. Harika. Ee, tamam. Shakespeare Song adı da. Tamam onu dinliyoruz. My name is Shakespeare William I owned a feather quill I am the writer most familiar to you My way with words amazes me Came up with so many phrases me That still the number dazes me too You gotta be cruel to be kind. If truth were known, love is blind. Yet yeah, each of these quotes you will find, it's what I do. Seen better days. That's one of his. Ah, salad days. He is the biz. All the world's a stage. They call me. of scary. I'm a walking dictionary, sturdy with the wordy Shakespeare. Quality of mercy is not strained. Such stuff as dreams are made. Off with his head. My phrases, you'll know. This is the short and long of it. Brevity is the soul of wit. As good luck would have it, you can quote. Oh, you suffered green-eyed jealousy. Please do not stand on ceremony. I wrote the Queen's English, Queen's English, I wrote. It's Greek to me. That's a Shakespeare line. Me and drink to me. He was the first to combine infinite variety. Yeah, that was one of mine. Don't call me flaky. I'm William shaky. Not lazy with the crazy Shakespeare. I was the greatest, I was ace To find a better rider, that's a wild goose chase I was truly brilliant, which is why I sing You can't have too much, I'm a good thing If music be the food of love, play on Ed du Bruté Did you ever know? Forever and a day From a Shakespeare show Good Britain's fair play Pure as the dream No, time lilo where out the Romeo the nation's favorite bard Shakespeare Do be do to be or not to be Shube do be -doobie, doobie Shakespeare Merhaba tekrar Elvan Özkaya ben Edebiyat ve Yayıncılık Dünyası'ndan Seslere yer verdiğimiz kitap iyi gelirdi Bugün İngiliz şair Tiyatro yazarı Oyuncu William Shakespeare'i konuşuyoruz Konuğum Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden Rana Tekcan Evet kaldığımız yerden devam edelim ee, bir de şeyi çünkü temaları bitmez konuş konuş evet, evet, şey, şey, <gülüyor> ömrünün bitişli şey evet. var ee, siz gençlerle çalışıyorsunuz sonuçta evet, evet. ve yıllardır da ders veriyorsunuz biraz şeyi merak ediyorum şimdi gençler şimdiki gençler Shakespeare 400. Şey, yılında evet. nedeniyle neler yapıyoluyor neler takip edebiliyor musunuz dünyada neler var yani bir, etkinlik bir olarak Shakespeare ile ilgili bir takım şeyler yapılıyor bir dünya tiyatro festival Böyle vardı Shakespeare festivali bizden de katıldım. Evet, evet. Öğrenciler bana aslında hep şey yapıyorlar. Böyle Shakespeare ile ilgili gördükleri ilginç şeyleri linklerini yolluyorlar hmm, bana, hmm. açık gösteriyorlar ders arasında şeyi Twitter, aman nedir? YouTube'dan bakıyoruz falan. Gençler çok ilgileniyorlar bu konuyla mesela. Öğrendiğime göre onlardan bir Shakespeare Sunday diye bir hashtag Shakespeare Sunday diye bir Twitter akoutu var. Orada her pazar bir tema atılıyor ortaya ve insanlar bu temayla ilgili düşüncelerini tweet Aynı ediyorlar. E, o çok popüler anladığım kadarıyla. Birçok blog var gençlerin yönettiği ve gençlerin yazdığı bloglar. Burada mesela e, Boğaziçi Üniversitesi'nde geçen sene 2015'te bir Shakespeare Counter Stream diye akıntıya karşı hı. Shakespeare hı. gibi bir e, sempozyum yapılmıştı. Orada da yeni Shakespeare yaklaşımları, bu bloglar vesaire ye, gençler ne, ne yapıyor Shakespeare'le e, işte? ilgili. Onlarla ilgili bir sürü hı. konuşma oldu. Onlarla ilgili işte yeni oyunlar nasıl elin, ele alınıyor e, bugün falan o tür konuşmalar yapıldı. Ee, İngiltere'de tabii çok e, faaliyet Aydır, oluyor. Hı. Böyle bir My Shakespeare diye bir e, ne diyeyim ona şey diyorlar böyle bir ...sanki festivalin, o dünya Shakespeare Festivali'nin merkez noktası gibi bir şey. Orada da gençler Shakespeare ile ilgili düşüncelerini değişik formatlarda söylüyorlardı. Mesela rap yaparak söyleyenler oluyor, hmm. e, yüksek sesle şiirlerini okuyanlar oluyor vesaire. Hepsinin kendine has özellikle dille kullandıkları, hmm. onların ana diliyle ilgili Shakespeare'e olan borçlarını anlattıkları... ...nasıl etkilendiklerini anlattıkları faaliyetler yapıyorlar... Shakespeare 400'de de internete girince bir sürü Dinlerce şey bir sürü sergiler ya. oyunlar işte e, konferanslar e, Shakespeare'in özellikle de şeye e, çok baktım da. Shakespeare'in sonraki devirlere etkisi ne hmm, olmuş nasıl hmm. değişmiş zaman içinde en çok da onlarla ilgili konuşuyorlar. İşte zaten. onu ben de e, soracaktım şey gibi sanki zaman ve uzamlığı yok yani bir uzun. yok. Evet. yani e, Gerçekten zamansız <gülüyor> demişler zamansız onun için dedi, doğru evet. tuhaf yani, ve bir zamansızlığı hani var. Öyle şeyler var ki... E, Gelecekte siz e, nasıl görüyorsunuz? Yani öyle temalar var, var ki. Varnar şeyde öğrencilerle geçenlerde hata hayal ediyorduk. Şimdi e, mesela bizim kafamızı kurcalayan meseleler dil dil nasıl manipülasyonla uğruyor, e, sosyal kimlikte dilin yeri vesaire ya da kadınlarla ilgili şeyler, kadınların ele alınışı e, yıllar içerisinde yaklaşımların değiş. Bunların hepsiyle ilgili sorulara Shakespeare bir şekilde tercüman oluyor. Onlarla ilgili ilginç sorular soruyor aslında. Hep şeyi söylemek lazım. Ee, soruların cevaplarını Shakespeare'de aramaktansa Shakespeare soru ustası. Yani bir sürü soru ilginç soru çıkartıyor. Bizi de bu e, düşünmeye sayede düşünmeye sevk ediyor. Sevk ediyor. Ee, ve... E, ileride de düşündük mesela bizim hayal edemeyeceğimiz şeyler. Diyelim ki klonlama gerçekleşti ve insanların evet. normal hayatının bir parçası oldu. Shakespeare'de ikizlerle ilgili bir sürü oyun var. var. Hmm. Ta, herhalde Çok yani hayal edemiyorum ama e, muhtemelen klonlamayla ilgili bir sürü şeyi Shakespeare'de görecekler, okuyacaklar. evet. Hmm. Ya da bir kış masalında ölmüş kaybedilmiş kişilerin geri gelmesi hmm. mesela. Hey. Görün, evet. yani, görün Mesela hologramik gö görünmesi. Ola holograf hmm. olarak. Çok enteresan. Gelen ya da şey yapıyorlar ya işte hastalıklar tedavi edilene kadar vücudu saklama böyle şeyler gerçekleşirse belki o tekrar kış masalındaki dönelim. şeyler ona benzer şeyler kaybettiğinizi düşündüğünüz hayatınızdan çıktığını düşündüğünüz insanların bir anda tekrar oldukları gibi karşınıza beliri vermesi vesaire. Bunlar çok başka anlamlar kazanacak. Bizim şimdi Banda, aklımızın köşesinden bile geçmeyen evet. anlamlar ve sorular gelecek herhalde. Ve eminim Shakespeare onlarla da ilgili olacak. İnsanlar Shakespeare'i okuyacaklar. Yeni sorular evet, evet, Şimdi bizim düşünemediğimiz <gülüyor> sorular çıkacak. Evet, çok evet. doğru. Çok evet. haklısınız. Peki bir de şeyi... Hani, hani... Bitmez dedik ama e, şeyi de konuşalım istiyorum. Bitmeden, kapatmadan en azından. E, biyografileriyle ilgili. Evet. E, hani, genelde çok enteresan, bu kadar ünlü birisiyle ilgili e, çoğu biyografi için hep olmalı olduğu zannediliyor evet. gibi böyle tahminler üstüne biraz çok sınırlı bilgi çünkü mecbur evet, evet çok evet. E, sınırlı evet. ama sanki biyografilerde de bir değişim varmış gibi evet şimdi Shakespeare biyografilerinde ilginç bir şey ha. yapıyorlar bu mikro biyografi diyebileceğimiz Hı -hı. tarihi de mikro olarak ele almaktan biraz ilham alan bir şey mesela Shakespeare'in son zamanlarda çıkan üç tane biyografisi var evet. bunlardan iki tanesini James Shapiro diye bir yazmış Hı -hı. ...Kolombiya'da hoca biri şey e, 1599 e, bir bir yılın yolu, ikincisi Lear'in yılı 1606 diye yine yapıyoruz. Bir de Kiracı Shakespeare diye bir e, biyografi var. O da Shakespeare hayatının Kiracısı kısa bir mi? bölümünü e, bir evet. Silver Street diye bir sokakta Mountjoy ailesinin şu hani yakalara fırfır yaparlar Hı -hı. ya Hı -hı. onları yaptıkları atölyenin üst katında e, geçirmiş, yaşamış orada Hı -hı. yaşamış. Hı -hı. Orada dükkana girişi, çıkışı anlatılıyor ve o e, mesela bir tek senenin ya da bir tek mekanın çevresinde tarihi araştırmaların bulabileceği her imkanı kullanarak böyle bir canlılık hissi yaratmaya ha, çalışıyorlar. Mesela oradan bir şey, Aynı, odaklanıyor Evet, odaklanıyor yani. bütün hayata bakacağına. Çok böyle odaklı bir şekilde hmm, bakıyor. Hmm. Mesela orada bir sahne var insanın tüylerini diken diken ediyor. Shakespeare evine geliyor atölyenin yanından geçiyor. E, gözüyle şöyle bir atölyede yapılan işlere bakıyor. Bir sürü eller çalışıyor orada iplikler e, kumaşlar boyanıyor vesaire. Shakespeare'de çok rastlanan bir e, imge mesela hmm, kumaş hı hı. boyası sonelerde geçer. Kendisini kumaş boyacısının eline benzetir konus konusunun içine dalmasını. E, boyaya dalan ellere benzettiği hmm, hı -hı. 111. Sone mesela ya da ipliklerin işte örülmesi, uykunun iplik gibi örmesi bir şeyleri, bir kumaşı vesaire. Bütün bunlar belki de oradan geçerken evet, gördüğü evet. atölyeden hmm. zihnine çarpmış görüntülerden oluşmuştu belki. Bu tür bir ihtimali bile anlatan bu küçük biyografi insanı çok etkiliyor. Ve biyografinin amacına da ulaşıyor herhalde o canlılık ve Canlı, sahicilik. Canlılık Evet sahiciliği Şey de öyle, ki de e, evet. yazdığı yani eserlerini verdiği iki Önemli evet çok önemli iki yıla, yıl seçiyor o yıl ilgili o çevrede bulabildiği evet. her şeyi kullanmaya çalışıyor Hı. ve o ortamla belki o oyunların ortaya çıkışı arasındaki bağlantıyı yakalamaya çalışıyor çok da böyle çalışmaz sanki verimli oluyor Daha, biyografi bakımından doğru, canlı artırma. evet aynen öyle. peki öyle. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, Şimdi hani bunu gerçekten e, hiçbir şey eksik kalıyor tabii her şey. her şey. Yani <gülüyor> daha e, hani sonelere falan hiç konuşamayız hiç. zaten. <gülüyor> evet, evet. E, ama e, yani bu günlük böyle olsun. İnşallah tamam. başka bir zaman İnşallah. devam ederiz. E, bir... Parçayla bitirelim. Ha, evet, bu gençlerle ilgili konuşmuştuk. Tamam, <gülüyor> gençlerle ilgili konuşmuştuk. Oradan bir örnek Hı -hı. dinleyelim. E, bu aralar bayağı e, enteresan işler yapan Kate Tempest diye bir şair ve oyun yazarı, genç bir e, sanatçı var. Onun My Shakespeare adlı rap'e benzer bir şiiri var. Onu dinleyelim. Öyle. Sefer. Çok gitsin. teşekkürler ben tekrar. Ben teşekkür ederim Sağ Herkese olun. iyi akşamlar. He's in every lover who ever stood alone beneath a window, and every jealous whispered word, and every ghost that will not rest. He's in every father with a favorite, every eye that stops to linger on what someone else has got and starts to widen in distress. He's in every young man that grows boastful, every worn out elder drunk for days muttering false prophecies and squandering their lot. He's in every complex misunderstanding that springs up between a group of friends and never seems to end even when its beginnings are forgotten. He's in every girl who ever used her wits to outsmart the status quo. He's in every vain self-admirer, every passionate, ambitious social climber. He's in every misheard word that ever led to tempers fraying. He's in every porn that moves across the board and still remains convinced that it's not playing. So you might think his words are ancient, you might think his words are dead, but chances are you've quote Him directly, If you've ever said, oh, it sets my teeth on edge. Oh, there's a method in my madness, or pure as the driven snow. Or my hair standing on end, or all the glitters is not gold. Or I haven't slept a wink, or I wear my heart upon my sleeve. Or the beast with two backs, or the word puking, which is harder to believe. Or fighting fire with fire, or having too much of a good thing. You see, his pen was mightier than his sword. But still his words are like blades that sing our very names when they strike. His, the milk of human kindness, up in arms, break the ice. He's the green-eyed monster. His discretion is the better part of valour. And now his words with their arms around each other's shoulders swagger to the ends of their phrases. They're proud of everything they've done, of how his pages have lasted through the ages, of how he has become a poet whose poetics have embedded themselves so firmly in the fabric of our language. It's like he's in our mouths. His words have tangled round our own and given rise to expressions so effective in expressing how we feel we can't imagine how we'd feel without them. His Less the tights and garters, more The sons demanding answers from the Absence of their fathers, the hot Darkness of a doomed embrace, the laughter Of the night before, the titan jaw of The morning after, he is in us Part and parcel of our royals and our Rascals. He's not just something boring Taught in classrooms in language that's hard To understand. He's not just a Feeling of inadequacy when you sit for an exam He's in every valiant woman Every pitiful villain, every Sore loser, every great king, every Fake tear. And his legacy exists son lives gelir edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler hazırlayan ve sunan elvan özkaya